Bismillahirrahmanirrahim. Allahu kavuru kibir ağıdeder şefgül metr. Allah tamat, ıltıybât, mübarekat. La Allah ağıdeder şefgül metr. tamat, ıltıybât, La Allah ağıdeder şefgül ولا اله إلا الله وعندنا الشفيعون المتقون. طيبات المباركات والصلوات الله تعالى شهدا تحيات ورحمة وبركات. محمد وعلى آله وصحبه عدد الشفيعون المتقون. الحمد لله الذي هدانا لهذا. وما كنا لنحتضي الأولان هدانا الله ما توفيق يعد صاميا بالله لقد جاء رسول ربنا بالحق. Sallu ala Resuluna Muhammed Allahümme salli ala selle'm Sallu ala Tabibi Kulubina Muhammed Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ala Şefii'i Zulubina Muhammed Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed ve ala ve Dersimize başlarken Ramazan-ı Şerif'te çok yapılması emredilen 4 şeyi yapalım inşallah. Derginin 84. sayfasında söyledim. Her günde söyleyeceğim, söylemem lazım, unutuyoruz. Çok yapın diye bize emrediliyor. İki hasretle Rabbinizi razı edeceksiniz. İkisi de zaruri isteğiniz olacak. Mevla'dan hacetiniz ve dileğinizdir. Şahadeti çoğaltın, istiğfarı çoğaltın. Rabbiniz böylecesinden razı olacak. Sonra cenneti çok isteyin, cehennemden çok sığının. Bu ustaki hadis-i şerif e, ikinci kısımda inşallah okuruz. Yani aradan sonraki bölümde o hadis-i şerifi bugün okuyalım inşallah. Onda çok faziletli ameller var. Ramazan-ı şerif hakkındadır. selman Farisi hadisinde o dile getiririz. E, şimdi buyurun. اَشْهَدُ اَنْ la اِلٰهَ اِلَّا ve وَا اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ <Sessizlik> أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ la لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ الْحَيَّ الْقَيُّوْمَ وَاَتُوبُ اِلَيْهِ inni اِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةِ وَاَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ Bunun dördü bir arada, siz beşi bir aradayı daha çok seviyorsunuz değil mi? Beşi birli. <gülüyor> dördü bir arada size çok lazım değil. Size ya altın lazım, beşi birli. Köpeğe taksan rahatsız olur halbuki. Ondan sonra ya size lazım o kafeler, mafeler, üçü bir arada, ikisi bir arada, falan. Değil mi? Üçlü var, dörtlü var bir şeyler. Var. Ama desen ki Allah razı olacak, cennet vacip olacak, cehennemden beraat olacak, iki satır bir şey, Ramazan'da çok yapın desen, kimse itibar etmiyor arkadaş. Kimse itibar etmiyor. Zikir dedim mi, millet aman, zaten oruç tutuyoruz, Allah onu da zikre saysın. Haklısın. نَوْمُ السَّعَمْ ve وَنَفَسُوا تَسْبِيحُونَ <gülüyor> Oruçluğun uykusu da ibadettir ama namaz vaktinde yatmıyorsa. Yani namazı kaçıracak gibi uyuyorsa o uyku ibadet olmaz. Sabah namazdan sonra işrak vakti arası uyusa o ibadet olmaz. Mekruh onlar. İkinden sonra uyumak uygun değildir İkindi kıldıktan sonra. Ama ikindiği 7'de kıldı, yedi buçukta da kılabilir şimdi. Kerahat girmiyor yedi buçukta. O vakte kadar ikindi hem de müstehap vakittir mesela bir saat piçerek kalana kadar, o arada uyuyabilir. İkinciyi kıldıktan sonra e, uyumak da efendim uygun görülmemiştir. Haram değil, caiz değil demeyiz de, mekruh sayılabilir yani uygun görülmemiştir. E şimdi böyle uykuları demiyoruz ama bir adam tabi bazen oluyor, hiç dayanamayacak hali var. Ona tabi ki farzı kaçırmayacak şekilde ikindi kıldıktan sonra da uyusa caizdir çünkü adam çok ağır bir yorgunluk hali vardır, yoldan gelmiştir, çok büyük yük taşımıştır, o gün çok yorulmuştur falan, o başka. Yani kendinizi de zorlamaya da bir lüzum yok. Ama normal durumda tercih edilmez yani, tercih edilmez. Uy oruç tutanın uykusu ibadettir. Yani oruç tuttuğu için Mevla Teâlâ bir saat yattı, iki saat, üç saat neyse, o uykunun tümünü, oruçluyken uyuduğu uykunun tümünü ibadet ve taate yazıyor. Çünkü neden? Benim rızam için aç kalmış, susuz kalmış? Ve nefesü tesbihuna geleceğim. Nefesleri tesbihtir. Yani oruçlu kişi nefes aldı Sübhanallah yazılıyor. Nefes verdi, Sübhanallah yazılıyor. Oruçluda böyle bir hasta var. Oruçsuzda böyle bir müjde yok. Tabii ki alimlerde bir tek var. Alim olanların uykusu genel manada, oruçsuz da olsa yani oruç zamanı olmasa bile, gece yattığı da ibadet, o âlimin uykusu ibadet, nevmul Alim ibadetün. O her zamanki uykusu ibadettir. Nefesleri tespittir, ayrı bir şey. Oradaki âlimden maksat, niyetini bilen ve tabii ki hem ilimle uğraşan âlim olacak, bir de niyetini bilen âlim. Niyetini bilen ne demek? Geri kalan vakitlerin hep Allah'ın dinine hizmete adamış, vakfetmiş ve ilmi yaymak için, el hüsneti yaymak için, Neşretmek için kendini feda etmiş. Bu adam arada tabii istirahat etmese vazife yapamaz. Onun için bu aradaki uykusu veyahut uyanıkken aldığı verdiği bütün nefesleri Allah yazılır. Çünkü bu adam e, Allah'ın dini için vakıf malıdır. Bu ayrı bir şey. Ama e, avam nas, sıradan Müslümanlar ha hakkında konuşuyoruz. O zaman oruçluyken uyuduğu uyku ibadettir. Ve nefesleri tespihdir. Oruçluyken kaydı var burada. Her zaman değil. Ee, bu itibarla yani müjde var oruçluya ama sen yine de ağzın mı aşınır, diline mi yapışır bir kelime-i okusan, bir istiğfar yapsan dört şeyi çok yapın buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. O hadis-i uzun uzun inşallah tahlil edelim. Yani bir hadistir ama yarım sayfalık bir hadis-i i̇mam Rabbani Hazretleri de mektubatta bunu, bunu zikreder, ee, onun için e, önemlidir. Bir de çok madde var içerisinde. Onları tek tek tabii şer etmek icap eder. E, faziletler bahsine de artık e, bir haftamız doluyor hemen hemen. E, faziletler bahsine de geçebiliriz. Takvayı anlattık inşallah. Rabbim havastan da öte geçirsin bizi Fazl-ı Kerem'iyle. Evet. Avam sıradan. Yemek içmek cinsi münasebet yok. Ama her nane var yani. Namerem geçse bakar dedikodu yapar, yalan bile konuşur. E bu oruçluların hepsi e, bir takva mıdır yani? Çoğu e, dikkat etmiyor haramlardan sakınmaya. Şarkı türkü kulağına vursa kulağını tıkamaz, oradan kaçmaz gitmez. Biraz da açsana sesini kardeşim, ne makammış ya der falan. E, dolayısıyla bu avamdır. Havaz seçkin kullar, onu da dün başladık dedik, o nedir? Onunla beraber bildiğimiz orucun yanı sıra işte elini, diz, gözünü, kulağını, dilini, işte ayağını neyse haramlara baktırmaktan, konuşturmaktan, yürümekten, işittirmekten uzak tutar. Gibet dedik o zaten dilin dediğin zaman 4-5 tane kebair günah içine giriyor. Dili tuttum Muharrem'den kebair günahların epeğinden kurtuldum. Yalandan kurtuldum. iftiradan kurtuldum. Gıybetten kurtuldun, laf taşımaktan kurtuldun, bak en azından e, yalan yemin yani dille ilgili hemen hemen beş tane kebair bir anda sayabildim yani daha da vardır. Bunlardan sakındın. Bir de ne var? ''Ehassulhavasta'' havasul havasta denir. Yani seçkinlerin de en özellerinin orucu. O da nasıl bir şey oluyor? O da işte Evliyaullah'tan, Mahmud Efendi Hazretleri gibi zatlar yani misal olarak o mübareği söylüyoruz biz onu tanıdığımız için de Allah dostları vardır dünyada da yok değiller. Onların oruçları çok özel. Neyle özel oluyor? Onlar kalbine de oruç tutturuyor. Kalbine oruç tutturmak ne demek? Kalbine allah Teala'dan gayri bir şey sokmuyor. Ya Allah sevgisi, Allah korkusu hep Allah'la alakalı Celle Celaluhu İslam'la alakalı, dinle alakalı, hizmetlerle alakalı vesaire. Bunlar hep Allah içindir. Nefsiyle alakalı bir his ve duygu yok. Nasıl işte bunlar, bu kalbi korumak işi? E size mesela ben bunu teklif bile edemem yani. Teklif bile edemem neden? Biraz sana bana göre olmayacak şey benziyor. Çünkü neden? Usulünü, yolunu, yordamını yürütmemişik. sülük yapmamışız yani. Seyrisülük'ü yapıyoruz da biz yapmaya başladık bir şeyler, bitirmedik ermedik yani. Hani derler ya ermiş. Nasıl oluyor ermiş? İşte ermiş dedikleri zaman Allah'a ermiş. Allah'a ererse ne oluyor? Allah'tan gayrilen işi alakası olmuyor. Ama eli işte oluyor, gönlü işte oluyor. Yani yemez demiyorum, içmez demiyorum, uyumaz demiyorum. Eli işte olurken gönlü işte oluyor. Ne demek? Hiç Mevla'dan kafir olmuyor. Çünkü neden? Hurştefen Rahmetli'nin dediği gibi motoru çalıştırmış yani. Motor bir çalışana kadar. Eski motorla biliyoruz şimdiki gibi düğmeye bas hemen çalışır şimdikiler. Eskiden bazı nasıl oluyordu? Böyle şeye bağlarsın ipleri böyle çekersin falan. Şeyler vardı sandallar, gemiler. Babamın vardı öyle birkaç takası, bir, bir, birkaç değişik yani oldu öyle. Onu sattı, onu aldı bir şeyler. Biz de çıkardı bala Motoru çalıştırmaya araçlar. Çok çıkar, Tık tık tık tık eder, durur. Bir daha dolanlar, bir daha üç, dört falan bir başladım ondan sonra tor tor tor tor tor gider. <gülüyor> Durdurmak da olur. Bir daha ya çalıştıramazsam kaldın denizin ortasında meselesi. Bunlar başımıza geldi. Motorlar kaldık. Denizde kaldık. Düştük. Denizde. Neler oldu? E hep çocukken hep 8-9 yaşlarımda git götürüldü bizi. Mübarek adam. Babamın öyle menkıbeleri var. Allah şifa versin ona. Allah'ım afiyet ver ona ya Rabbi. Acil ya Rabbi. Amin. Ayakta namaz kılmasına yeniden başlat ya Rabbi. Amin. Amin. Amin. E i̇şte o motoru çalıştırmak ne demek? Şimdi bir zikir yapıyorsun falan böyle Nurlar, feyizler, tecelliler gözünü de iyi sıkıyor böyle hani ki iyi bir kuvvetli ışıklar gelir <gülüyor> <gülüyor> İmamın Hatip Hazretleri diyor, ya tarikata girdin canın çıktı, bu kadar zikre uğraşıyorsun gözünü kapatıp da ne görmeye uğraşıyorsun? Nur görmeye uğraşıyorsan aç gözünü, güneş daha nurlu diyor. Biz nur görmek için tarikata girmiyoruz diyor. O zikre devam ile ibadette kolaylık asıl olacak. Kitaplardan okuduğun, hocalardan dinlediğin ilimler Ahiret, cennet, cehennem meseleleri yakini hale gelecek. Yakini ne demek? Yani istidlali olanlar yakini. ne demek? Delillerle. Ayet bir delildir. Hadis bir delildir. Benim sohbetlerimde konuştuklarım sana bir delil, rehber yani yol gösterici. Sen buradan inanmaya uğraşıyorsun. İnandın da bunu güçlendirmeye uğraşıyorsun. Ama zikirle bu yol aşılsa o zaman ne oluyor? Senin kitaplardan okuduğun, hocalardan dinlediğin ilimler... İstidlali ilimler yakınî oluyor. Yakınî ne demek? Gözle görmüşten öte. Hiç şüphesi oluyor. Gözle görmüşten öte. Nasıl görüyorsun ki ben burada duruyorum, varım? Buna nasıl kabul ediyorsun? Ahiret, cennet, cehennemde bütün buyrulan müjdeleri, işte Ramazan girdiğimi kapılar açılır, şöyle olur. Daha dolu hadis-i şerifler Allah nasip ederse okuyacağız inşallah. O hadislerdekiler hepsi yaşanmış gibi, şu anda gözünden görüyormuştan öte, daha kuvvetli şekilde inanırsın. Zikre devam ile. Tabi o da kafana göre takılmakla değil. Mürşidi kâmile intisap, sonra ondan biat almak, sonra rabıtayı becerebilmek vesaire. Onun usulü var. Her şeyin usulü var. En kolay şey makarna yapmaktır. Bir çuval makarna versem bana, hamur ederim, veririm sana. Beceremem. Çünkü neden? Onu ehlinden öğrenmediğimden. Fes'elu ehle zikri inkuntü b'lâ te'alemûn. Siz eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ne demek zikir eline? Fıkıhtan bir meseleyse fıkıh fıkı eline soracağız. Kalbi düzeltmek, tasfiye, tezkiye, tasavvuf, manevi hallerse tarikat eline soracağız. Öyle mi şimdi? Kur'an kıraatla ilgiliyse hafızlara, kıraat hocalarına, talim, tecrü, üstadlarına soracağız. Ehle zikri ne demek? Senin ihtiyacına göre değişir. Zikir eline danışın, ilim eline danışın. Her ilmin alimi var, muallimi var, mürebbisi var, terbiye edeni var. Senin köyünün yollarından daha çok biliyor. Mahmud Efendi Hazretleri gibi zatlar Allahü Teala'ya gitmenin yollarını. Sen köyünün, mahallenin, doğduğun, büyüdüğün şehrin e, dağını, bayırın, çayırını, yollarını ne kadar biliyorsun? Bazı insanlar çok bilir hani böyle 40-50 sene oralardadır. Her yeri bilir. Ha! İşte diyor ki Miraç'taki yolları evliyaullah senin köyünün yollarını senin bilmenden daha çok bilir. Onun için sen kendi kafana Niye yollarda kaybolasın? O zaman nefis var, şeytan var. Niye eşkıyaya efendim uğrayasın? Niye efendim tefeciler veyahut da işte e, ne diyeyim sana? E, yol kesenlere, Kuttay Tarık eşkıya, yolunu kesinde neyin var, neyin yok alsın, çalsın, gitsin. Çünkü sen bu yolda ilerliyorum derken nefis şeytan sana bir gelir. Melek suretinde gelir, ruhani şeklinde gelir, nur halinde gelir. Sana bir şeyler vesvese eder. Seni yoldan çıkarabilir. Sen de dersin ki bana ilham geliyor, hatiften nida geliyor. Şimdi biz öyle bir makamdayız ki, bizim kendi makamımız, böyle hiç ummadığımız, duymadığımız, işte telefondan değil, ahizeden değil, şuradan değil, buradan değil, gece kalktık, teheccüden sonra oturduk, zikir yapıyoruz, ışıkları da loş ettik, kapattık. Tabii boşuna israfa ne lüzum yok, ışık yanarak zikir faziletli değildir. Neyi göreceksin ki? Gözünü kapattın, ışık loş olsa, hatta olmasa daha iyidir. Kapattın her şeyi. Hiçbir şey yok. Evde de kimse yok. Ocakta da kimse yok. Ne oldu? daha geldi. Bir ses duysak ona itibar eder miyiz? Bize deriz. Çünkü neden bizim için hiç düşünülemeyecek bir şey. Düşünülemeyecekmiş şey olduğuna. Bu nereden geldi arkadaş? Hiçbir yerden bir şey gelmedi. O zaman bu manevidir. E ne dedi sana? İçeriğine bakacaksın. Aa içeriğine bakacaksın. E sen şöyle erdin, böyle vasıl oldun. Sana cenneti helal ettim, cehennemi haram ettim. Bir sesler geldi. E buna itibar edelim şimdi? Belki bir müjde alırsın ondan ama güvenmemek lazım. Çünkü yarın ne olacağın belli değil. Peygamber olmadığına göre imansız ölme tehlikesi senin hakkında hala söz konusudur. Çünkü peygamberlerin dışında herkes imansız ölebilir. Adam evvelce sahabiyken sonra mürtet olan var. E o zaman ki evliyanın en büyük sahabe mertebesidir. Ama adam mürted ölmüş. Bu zaten sahabe olmuyor. Evvelce sahabeyken diyorum bak evvelce. Sahabe diyemiyorum şimdi. Çünkü sonuna bağlı. İtibar sonadır. O zaman sen buna güvenmen ne kadar olur? Belki tepsirattır. Bir müjde alabilirsin en fazla. Ama şimdi bize olsa ne olur? Biz buna tam itimat ederiz. Kesinlikle bu manevi bir sesti. Tamam. Manevi, manevi bir ses ne demek biliyor musun? Opollodan gelmiyor. Yakından uzaktan yani birisinin sesi değil. Ama cin olursa cin de manevi. Manevi ne demek? Elle tutulmaz, gözle görülmez. Şeytan olursa şeytan da manevi. Manevi deyince illa efendim, rahmani demek değil ki. Senin anlayışına göre manevi ne demek? Zahiri sebepler ortada yokken birden bir ses duydum. Hatiften nida geldi meselesi yani. E, hatiften nida geldi. Hatif ne demek? Seslenen demek. Seslenen kim? Cinse Kabul edilir mi? Müslüman mı? Salih mi? Nereden bileceksin? Şeytansa zaten Müslümanı yok. O zaman onların da böyle seslenme hakkı var mı? Yani Allah Teala istidraç olsun diye, imtihan olsun diye şeytana böyle bir hak veriyor mu? Veriyor. Ebu bu el-Bestami Hazretleri'ne ne yaptı? Abdülkadir Celal Hazretleri'ne ne yaptı? Hem de göründü, arşını kurduğu, Gökle arasını doldurdu. Ufku kapattı. Böyle cılız bir ses de değil. Ey kulum ben senden razıyım falan falan. E sonra peşine ne gelecek? Ben sana dedi Hala, haramları helal ettim. Haramları helal ettim deyince İhse i'ali'in o zamana kadar bir dinledi. Pay var. Ey mel'un defol. Oyun bozuldu. Şeytan iptal. Neden? Oğlu dedi ki, baba dedi Abdülkadir Geylan Hazretleri'ne Nereden anladın dedi ya? O kadar diyorsun ki gökle yer arası kapandı, ufuk doldu ya Gözle görüyor, gözle uyku değil Sana bana bile olabilir Şeytan bize pek şey <gülüyor> Ne onladı? O kadar masrafa değmeyiz biz biliyor musun? Şeytan şimdi arş, ferş, hazırlık yapacak Şeytan daha tiyatro çevirmiyor burada Dolu malzeme lazım e şimdi şeytan bir bakıyor, adam dedi ya, bana şeytan bir şey yapamaz yapamaz yapamaz. Şeytan da geldi, sen misin bana meydan okuyan? He dedi, yapamam he! Yapamazsın hadi dene bakalım. E dedi, her dakika bir şey yapamam her yerde dedi. Şimdi peşime bir gel bak sana ne yapıyorum. Gel dedi bak göstereceğim günü sana. O da gidiyor peşine. Döndü o dedi, millete ip takıyorum sen ipsiz geliyorsun dedi ya. E şimdi sen burada şeytan sana masrafa ne yapacaksın? Şeytan fıst dese, sana vesvese verse, Kalk demeden kalkıyorsun otur demeden oturuyorsun Ne derse şeytan onu yapıyorsun Bilet al bilet alıyorsun Nereye bilet alıyorsan işte Hangi filme hangi zurnaya E ee? ee, o zaman Efendim Arkadaş Dikkat edeceksin Şimdi sana diyoruz ki mesela dün dedik Şarkı türkü kulağına sokma onu yapma Mezamiru şeyatini Şeytanların zurnaları diyor hadis-i şerif E şeytanların zurnaları ama Her taraf Buna müptela, arabaya biniyorsun, arabaya biniyorsun Metrolarda var mı? Var. He? E, i̇nşallah olmasın Yani otobüste kestiremiyorsun Minibüste kestiremiyorsun Her yerde şeytan zurnaladı e, Dedik sana ki orucu iptal ettirir Yani sevap bunları bırakmayan Yemesini içmesini bırakmasın Allah haceti yok E orucu bu bozuldu Hocaya sormuşlar Hoca efendi zurna çalmak Eski bir hoca ha Osmanlı zamanında Zurna çalmak orucu bozar mı? O da demiş, zurnayı yutmadığı sürece bozulmaz demiş. Ne desin adam sana ya? Yani o fıkka göre tabi zurnayı yutmadıkça bozulmaz. Ama sevabı bozulu diyorum sana. Sen hala anlatamıyorum. E şeytanın zurnaları dolu. Şeytanın elçileri dolu. Şimdi onlardan bir vesveseyle seni zaten peşine çekiyor. Sen daha gık demeden başlıyorsun oran etme. Orada tık müziği duyar hemen başlıyor. Yalan ne oluyorsun biraz? Ta adam peştevfastında makama giremedi yani. Ama millet hazır yani böyle kıpır kıpır. Oynama dedim mi? Zıplama dedim mi? Şeydi. Namaz dedim mi? Artık Hele hatimle kılınan teravih falan. Aman öyle bir camiye sakın gitmeyelim ha yanlışlıkla. Dikkat et diyor adamı arkadaşına falan. Kapıya bak diyor hatimle kılana denk geliriz. Ne oldu? Cehenneme gireriz sanki. Ya Allah'ın Kur'an'ı Ramazan'a mübarek hatimle kıl keşke ne var felsen. Ama böyle ibadetten kaçar. Masiyete, melahiye, eğlencelere koşar. İstimaül melahi masiyetun bu çalgı çengi aletlerini dinlemek günahtır diyor. Bunların meclisleri, kurulan meclislerinde oturmak fasıklıktır. Ne demek? Yoldan çıkmak. Lezzet almak. E lezzet almayan niye dinlesin? Kapat şunu der geçer. Lezzet almak küfürdür. Ne demek küfür? Gavur oldu demek değil. Ya küfrani nimet derdi Ehl-i Sünnet'in manası. Yani nimete nankörlük. Allah sana kulak verdi, Kur'an dinlediği, ilim dinlediği. Sen aldın baltayı vurdun taşa, köllettin. O kulak onun için verilmedi sana. N nimete nankörlük ettin manasına geldi. Ama harama helal derse o kafir olur, o başka. Ama genel manada da şarkılara Türkülere genel manada da haram denmez. Caiz değil başka, haram başka. Mekruh başka, haram. Haram denmek için ihtilaf olmaması lazım, Nasıl lazım. E, onda ihtilaf çıkar. Ama felay sövüyorsa haram. Kadın sesi ise nameli erkeğe haram. Ha onlara haram denir. İçerikte haram varsa, içerikte haram varsa Allah'a, peygambere, şerata, isyan içerikte erkek de söylese haram. Kadın sesi ise avrettir. Nameli olduğu için. Normalde gider bakkala bir ekmek ver der. O haram değil kadının sesi. Ama nameli okunuş olduğu için ezan bile okuyamaz erkeklere. Onun için nameli ses da haram. O denir haram. Ama şimdi öbür türlü genel manada marşları var, mehteri var, e, harbe gidilende var, bazı istisnaları var, alimlerin beyanları var. Ama Hanefi mezhebine göre genel kabul, Hanefi'de genel kabule göre genel manada enstrümanlar caiz değil diyoruz. Caiz değil. Bu hadis-i şerif de onun delillerindendir. Tabii diğerlerinde bazı delilleri var. Bir de istisna günleri var. Ben yazıyorum bayram. Bayramda mesela yazdım yine e, önümüzdeki dergide yani yeni dergide çıkacak orada. Delillerini yazdım. Yani bu bizim bayramımızdır. Ramazan bayramı için. Bazı şenliklere, bazı eğlencelere yani müsaade var. Ama bunu adet haline getirip de her gün, gece gündüz bununla uğraşıp efendim, ibadet, zikri bırakıp bunlarla uğraşmak tabii ki Caiz değil. Onun için şimdi takva dedik, haramlardan sakınmak. Haramlardan sakınınca ne oldu? Havas kullanan orucu oldu. Ama kalbi korumayınca, demin nereden geldik buraya? Yani bize şimdi bunu teklif etmek biraz teklifi mala yutak oluyor. Yani güç yetirilmeyen bir şeyi adama yüklüyorsun. Kalbine sahip olacaksın, oruçluyken kalbine... Allah'tan gayri bir düşünce getirmeyeceğim, aklından geçirmeyeceğim. E bu bizim kalp şifat çarşısı gibi. Bizim zaten kapı yok ki, kapı yok, kapıcı da yok. E bizim kalp açık vaziyette, rüzgarlara açık, gelenlere açık, gidenlere açık. Menlemiymlik aynı o. Felsefi kalb Gözüne malik değilsen kalbin hiç yanında değil diyor İmam Rabbani. Yani mektubatta hadis şerif olarak naklediyor. Pek kaynağına belki ben ulaşamadım ama. Mektubatta hadis diyorsa hadis kabul ederiz. Efendi Hazretleri bize böyle vasiyet etti. Ee, şimdi göz bakıyor, kalp o anda yorumlar yapıyor tabii ki. E, kulak duyduğundan kalbe gidiyor. Bütün kanallar açık. Kanallar açık olunca kalp bir havuz. Bu havuza ne geliyor? Göz, kulak, el, ayak gibi dokunduğundan bir mana geliyor. Efendim, çocuğuna dokunuyorsun, bir merhamet duygusu geliyor. Hanımına dokunuyorsun, icabı der dokunuş bir değil ama nefsani bir istek de gelebilir, hanımındır, meşrudur. Tabii ki oruçlu saatte olmaması lazım. Ayrı dava. Ama mubah vakti var, saati var. E bu dokunuşların her birinden farklı bir yorum geliyor. Kalbe geliyor. Duyduğundan farklı geliyor. E dolayısıyla bu şeyler, harklar açık. Hepsi kalbe akıyor. Kalp havuz. Sen de diyorsun ki Allah'tan gayri bir şey düşünme. Allah'tan gayri bir şey düşünmemek için bu kanalların ne yapmak lazım? Bak Haliç'e temizlenemedi yani. Oradan geliyorum. Deniz taksilen geliyorum. Attık onu bir kere şeye fesboğa. Oo hoca efendi maşallah yatım da var zannettiler. Çüş size be. Nerede benim yatım olacak? <gülüyor> Adam kira alıyoruz oradan. Buraya kolay gelelim diye yani. Trafiğe kira Kiralıyoruz. Yani. Her bindiğim araba benim. Her bindiğim ta şey gemi de gemi de benim. Yakında gemicikleri var da derler. Bunlar hep yalan konuşur bu sahtekarlar. Yorum yapıyorlarmış. Oo hoca efendi maşallah geminde mi var? Falan Allah Allah. Gel sen de bindireyim. Ne var? Ama parayı yarıya verirsin. <gülüyor> Öyle yok hava <bedava> ya. <gülüyor> tamam mı? Şimdi biz buraya diye yetişelim diye onu yapıyoruz. Vakit darlığı. E şimdi sen bu kanalları kapatmadan halici temizleyemezsin. Yine ya oradan geliyoruz. E, Kız oralardan çok akıntı var. Dalga şura bura. Ha şu köprülerek başlıyoruz. Ne dalga kalıyor, ne akıntı kalıyor. Niye? E pis. Birkaç metre altı balçık. E şimdi bunu temizle. Nasıl temizleyeceksin bunu? Bir defa akan pisliği durdurman lazım önce. Ondan sonra da içindekini boşaltman lazım. Şimdi bunun içindekini boşaltsan da akış devam ettikçe bu temizlenmez. Ve akışı durdursan da içindeki kaldı. Bunu nasıl tasfiye ediyorsun? Tasfiye ne demek tarikatta? Arındırmak. İçindekini tasfiye, tezkiye temizlemek. Arındırdın, temizledin, akladın, pakladın. Ama bu sefer ne lazım? Yine o kanalları, işte göz, kulak, dil falan, dudak, bunların hepsini haramlardan sakındırarak e, kanalları, kötü pislik getiren kanalları tıkatman lazım. Ondan sonra da zikrede, ede, ede, her Allah deyince bir şey çöp koparıyorsun oradan der efendi hazretleri. Her la ilahe dedikçe, tabi rabıta, murakabe, kaideleri üzere, her Allah dedikçe, her Allah dedikçe, her zikrettikçe, Oradaki eski kalıntıdan da bir şeyler söke, söke, söke, çöker. Çöke, çöke, i̇şte adam Allah'a eriyor. Kalbinde masifadan eser kalmıyor. Onun orucu nasıl oluyor? Onun tabi iftarı da yok. Çünkü o oruç akşam ezanıyla bitmiyor. Bu oruç bitiyor. O oruç ne zaman bitiyor? Ali Aydır Efendi Hazretlerimizin şiirlerinde manzum şiirler yazardı çok efendi baba. Kardeşi, o şiirler hep kağıtlara çok yazılmıştı. Sonra altmış itilalde falan işte yakalanırız evde böyle eski eser yasak, Osmanlı yasak falan. Onlar hep dağıtmış efendiler bir yerlere şuna buna. Sonra da toparlayamamış. Birçok o şiirleri Ali Adir Efendi Hazretleri kayboldu öyle. İşte adam öldü çocuğumu ne yaptılarsa. Yani korkudan dağıttık dedi de sonra toparlayamadık. Bazı şiirleri bize ulaşmış var. Ne diyor? Savumu Siva eyleyenin iftarı vasılı haktır dediği hak peygamberi. Yani senin orucun savmı siva ise savmı siva ne demek? allah Teala'dan gayri her şeyden oruçlusu. Burada ne mana çıkıyor? Nasıl ki ağzına bir şey aldın, bir yudum yuttun, bir lokma oruç gitti. Bu da kalbine öyle bir onarım yapmış, bakım yapmış. İşte demin dediğim ameliyeleri bitirmiş, harkları tıkatmış, pisliği içeridekini de kaldırıp atmış. Bu tabi zamanlarca seyri sülükü bitirmiş, kalbi arındırmış. Bunun kalbi Samusiva orucu tutar. Yani Allah'tan gayrı bir dert tasarmasa hiçbir şey takmaz. Ancak Mevlasını bilir. Onun zikriyle mamur olmuş. O kalp o hale geldikten sonra diyor, bunun iftarı ne zaman olacak? Yani böyle devamlı kalbin kapısına bekçi koymuş. Hani dedim ya bizim kapıda, kapı yok, bekçi yok, gelen giriyor bizde. Ama Evliyaullah'ın kalbinde kapı var. Her gelen düşünceyi, fikri, süzgeçten geçirmeden... Hak mıdır, batıl mıdır, rahmani mi, şeytani mi elemeden içeri alır mı? Almaz. Bizde böyle bir mevzu var mı? Bizde mevzu yok. Bize konu gelmesin yoksa. Bir konu gelen anda kalbin tam ortasına giriyor. Tabii dedikodusu da, gıybeti de, mevzusu da, düşüncesi de, fitnesi, fesadı. Duyulduğu anda kalbin içinde. Kapı yok, kapıcı yok. Ama ne diyor Evliya Allah? Kalbine kapı koy, kapının önüne de bekçi koy. O bekçi ne yapmasın? Zikirden gayrını oradan içeri Mevla'nın düşüncesinden başka bir şey. Sokmasın. Şimdi bu, bu zat iftar edecek. Ne zaman iftar edecek diyor? Bunun iftarı allah Teala'ya kavuştuğu zaman. Yani ne demek? Ölürken, ölürken de iftar etmez. Çünkü neden? Cemalini görmedi. Cennete girse de iftar etmez. Cemalini görmedikçe. Mevla'nın cemalini görmeden yani, vasılı hak, Allah'a ulaşma. Ama görmek yok. Mevlai dünyada görmek yok ama görür gibi müşahede makamı var. Çok yüksek seviyedir. Murakabenin üstü odur yani. Murakabenin kazandıracağı netice murakabeler, bu kadar tarikat derslerindeki murakabelerin vereceği, kazandıracağı netice müşahededir. Mücahede, yani Allah yolunda cihat, nefisle uğraşmak, şeytanla cihat, o kadar zikirler yaptın, dersler yaptın, saatlerce oturdun, Mevla'nın sıfatlarını düşündün, ekrabiyet, maiyyet, çok yakın olduğu, beraber olduğu ayetlerini, mulaaza falan falan. Feyizler yağıyor, şeberkı berk'ı, gibi, şimşek gibi çakıyor, kaçıyor, ondan sonra tecelli, berk'ı var, bir de var, devamlı akıyor, şelale gibi sıralı durmadan, ardı kesilmeden, Allah'ın feizleri geliyor falan. Bu gayretlerin, buna mücahede deniyor. Ama bu mücadele ne getirmesi lazım sana? Müşahede. Onun için ne diyor Evliya Allah dualarında Ya Rabbi bize verzuk ne? Mücadeten, eden, çurizüne müşahedeten. Bize öyle bir nefis ve şeytanla cihat, tarikat dersleri vakti vaktine haramlardan sakınmak zaten başta. Bu daha ileri bir makam. Zikre devam, sabru sebat, atlatmamak, vaktini geçirmemek, kazayı bırakmamak, namazı demiyorum ha zikirleri 5000 la ilahe illallah diyecek 24 saatte geçmeyecek, kazaya kalmayacak. Bu şekilde mücahadeler bize nasip öyle ama öyle mücahade olsun ki bize ne getirsin, kazandırsın? Müşahede kazandırsın. Yani ne demek? Görür gibi olma hali. Allah dünya gözüyle göremiyorsun ama görmüşten öte görür gibi imana sahip oluyorsun. Bu bir makam meselesi. Bu bir makam meselesi. Şimdi bu zat ne zaman iftar eder diyor? Seçkin kulların en özellerinin iftarı, allah Teala'nın cennette cemalini gördüğü anda iftarı yaptı. O zamana kadar iftar yok. Şimdi Şah-ı Hazretlerinin vefatı esnasında defni sırasında Evliyaullah'tan keşif ehlinden zatlar, tabi o zaman keşif ehli de çoktu, Buhara'da Kasr-ı Arifan'da defnedilirken şimdi bu kabri şerifine ne gördü o zat? Baktı ki bedeni şerifi toprağa veriliyor ama esas manada, tabi hadis-i şeriflerde de beyan ediliyor, göz gördüğü kadar geniş açılır. Kabir öyle açık, geniş. Bir taht getirdiler. Onun bedeni toprağa veriliyor. Maneviyatını, ruhaniyetini o tahtın üzerine kabul ediyorlar. İki tane huri geldi. Ne dedi? Efendi Hazretleri biz sizin için yaratılmışız. Tabi bu hadislerde vardır zaten. Mümin için dünyadayken cennette eşi hazırlanıyor. Şu amelin karşılığında cennette şu kadar hizmetçi, şu kadar uğri birçok hadis-i şerifte var. Bir tane değil ki hangisini sayayım. Bu hadis şeriflere uygun bir zuhurat bu. Biz senin için yaratılmışız. Yani herkesin kendine özel zaten. Bu herkese genel bir şey yok cennet. Herkesin hizmetçisi de özel, eşi de özel, uğrisi de özel. Ee, senin için yaratılmışız. Ee, sizin istifadenize arz edilmişiz. emrinizdeyiz. Ne buyuruyor Şahin Akçımen? O vefat etmiş ozat görüyor bu bütün kitaplara geçmiş yani. Nakşi tarikatının bütün menakıb kitaplarında efendi hazretlerimizden defaat de dinlediğim bir şey. Ne diyor Şahnakismet? İftar edemez işte. Anladın mı? İftar ne zaman? Mevla'nın cemalini gördüğü zaman o şimdi iftar edemiyor. Onun için diyor ki ben Rabb'imle sözleştim. Bana intisap eden, tabi yolumda devam eden kaydı vardır. ''Bana intizam eden müritlerimi el, elimle cennete yerleştirmedikçe, bak bu ne kadar büyük nakşi tarikatinin ne büyük bir şirketi var, manevi ne büyük hissedarlığı var. Bir de bana cemalini göstermedikçe hiçbir cennet nimetiyle meşgul olamam, Rabbimle ahitleşmem var.'' Diye. Çünkü iftar olmadı diyorum sana. Bak öldü, kazanmış, kurtulmuş, cennetten müjdesi gelmiş, hizmetçisi gelmiş. İstifade edemem. Niçin? Cemalini görmeden? Yok. Ki onların oruçlarının iftarı ne zaman? Senin gibi 9'a 20 kala değil. 9'a 10 kala değil. Onların iftarı bitmiyor. Onlar nefse pay vermek? Yok. Canın istediğini keyfe kaçmak? Yok. Onlar hep cihat, cihat, cihat. Onlar hep sınırda. Onlar hep nefisle hadde, nöbette. Her an şeytan ve nefis ne yapabilir? Saldırıya ve taarruza... Geçebilir, o saldırıya karşı sen de gaflet edersen mağlup olabilirsin, yenik düşebilirsin, günaha düşebilirsin, ibadetini gevşetebilirsin, Ya bu işler öyle işler. Ne dedi Yahya Aleyhisselam'la, yani zannederse Yahya Aleyhisselam şeytanla, iblisle görüştüğü zaman dedi ki işte kulları neyle bozuyorsun, ifsad ediyorsun, nasıl saptırıyorsun, nasıl boşluğa düşürüyorsun, günah düşürüyorsun, dedi. İşte en fazla yemekle. Çok yediriyorum, çok içiriyorum, ondan sonra da çok uyutuyorum, namazı kaçırtıyorum. Yani böyle. Çünkü çok insanlar içki kumara gitmez. Ama bu yemek işi maşallah hacılarda da hocalarda da bolca mevcuttur. Fazla yediriyerek birçok kapısı var şeytanın, bir kapıdan giriyor. Peki dedi, bana da bir şey ettin mi söylesene? Ya sen Allah'ın peygamberisin, sana nasıl şey diyeyim, dokunabilirim. Dedi sen yapmışsındır dedi. Bana da bir, bir uyanıklık çevirmişsindir. Söyle dedi ne oldu? Ya hiçbir şey yapamadım. Bir gün arpa ekmeğinden dedi, yemeğini arpa ekmeğiydi yani. Başka peygamberler çok az yediler. Çok da bulamadılar. Fakir oldular çokları. Yemeği yani ekmeği fazla kaçırttım dedi. Fazla kaçırtınca da dedi, teheccüdü kaçırtamadım da dedi. Gece namaza kalktın da, biraz dakikasını kaçırttım dedi. Yani. İleri geçirttim, işte üç dakika fazla uyutsa kar sayıyor şeytan dedi ki vallahi dedi bir daha karnımı ekmekten veya yemekten doyurursam yemin etti ki bir daha hiç doymayacağım yani hiç ebedi işte İbrahim'e İbrahim H'te mi anlattı ki üç gün açlık veriyorum dedi sana karnının yüzünden gıybet duydun dedi işte onun gibi ebedi ama bu dedi ki yaşa, ölünceye kadar bir daha doyarsam vallahi şeytan da baktı ya oradan bir ümidi vardı o kapıda kapandı. Vallahi dedi bir daha Adem oğullarından birine doğruyu konuşursam dedi. Ben de yemin ettim dedi. Yani bir tek sana dedi bir itiyo verdik, oradan da kapımızı kapattın dedi. Çünkü dakikayla, saniyeyle iş yapıyor ya. Bir saniye daha namazı geciktirmeyi şeytan kar sayıyor ya. Bazı kere birkaç saniyeyle namaz kaçıyor biliyorsunuz. Çünkü sabah namazı güneş doğma meselesi var. Geciktin ettin Ondan sonra sabah namazı şey ettin, selamı vermeden güneş doğdu. Ne oldu şimdi? Gitti. Neyle? İki saniyeyle namaz gidebilir. Bir saniyeyle namaz gidebilir. Selam vermeden güneş doğarsa. Ne olacak? Şeytan öyle saniyeyi boşuna saymıyor yani. Bundan dolayı uyanık olmak lazım, tetikte olmak lazım. Her an düşman uyumuyor. Ali Aydın Efendi Hazreti, aleyhi ne sorar? Şeytan tarla kazar mı evladım? Millet de şaşırırdı ne biçim bir sual. Hocalar da var orada yani dururlardı. Yemek yapar mı çocuklarına mama kazanır mı derdi. Yani efendi öyle tahbir ediyoruz. Öyle söylüyormuş demek. Çocuklarına mama kazanma işe gider mi? Herkes duruyor bakıyor ne demek istedi bu mübarek? Soruyordu birkaç bir konu belki de. Peşinden kimse de dururmuş. Evladım şeytanın bir işle uğraşması olsa biz de bir nefes alırdık. Hiç biz efendim şeytanın tasallutundan bir rahat nefes alabiliyor muyuz her dakika bir şey çıkarıyor bize ha, o zaman anla ki onun işi gücü yok onun işi çocuğuna yemek kazanma derdi yok efendim çalışması yok uykusu yok şu yok bu yok sana musallat olmuş senden bir şeyler koparmaya çalışıyor bu havas insanlar haramlardan sakınarak delikleri tıkatıyor ama onlar kalbin başına askeri koymuş çeri diyor ona Askeri koymuş, hiçbir saniye gaflet yok. Hep huzur üzere Mevla'dan gayrı bir derdi tasası yok. Onların iftarı Cemalullah'ı gördükleri zaman. Ya Rabbi biz onlardan olamıyoruz, olamadık. Olacağımız da belli değil ama ümitliyiz yani. Ümidimizi kesmiyoruz. Tarikata da bunun için girdik. Zikir derslerine bunun için başladık biz. Bu kadar senede de bu işlerle uğraşıyoruz ama. Bir ileri, iki geri, bir ileri, iki geri. Yani limanı sahili görem bulamadık. Bulamadık. Belki gördük sahili. Gidemedik, bulamadık. Şu oruçlu ağızlar hürmetine, Ramazan-ı Şerif hürmetine, ölmeden bize de bu dostlarının orucundan bir zerre nasip eyle ya Rabbi. Amin. La ilahe illallah ve el melâketü ve bil La ilahe el ve din antuuu indallah inneddinuu İslam. Şimdi bir hadis-i şerif dedim rivayet edelim. Mahkemeyi merak edenler bugün karar bekliyorduk. Her şey de tamamlanmış idi. Velakin ne hikmetse yine ekime attılar. 27 ekime attılar. Tabi böyle beklemiyorduk. Ama biz derviş adamız. Olanda hayır var ırvakı olan da Hayır var 13' 27 Ekim'de daha hayırlı bir netice almak e, niyetiyle sizlerden duanızı devam etmenizi e, rica ediyoruz e, bu şekilde de bir e, bilgi paylaşmış olalım. Bu da merak konusudur maalesef yani bir ayda iki ayda kararlar verilen bir memleketteyiz. fakat bizimki dört sene oluyor e, böyle karma karışık çorba gibi bir şey oldu Allah Teala adalet versin, amin. insaf versin, amin. vicdan versin, amin. Allah Teala bizlerin e, masumiyetimizin izharına kullarını müşahhar eylesin. Amin. amin. Allahümme amin. Şimdi hadis-i şerif, ya bir de teravih yine dün unuttuk, müjdelerini unutuyoruz son dakika, unutunca da siz belki de kılmayanlar olabilir yani. Ben dün Babam hastanede diyor, onu ziyarete gittim, tabi bu sefer çıkacak diye oradan geç kaldığım halde gece ikiye kadar, mesela ikide bitirdim, ikiye kadar kıl, cemaat yapıyorum evde de illa kılıyoruz yani. Ondan sonra kaç rekat? 20 rekat. Ramazan-ı Şerif'te, 20 rekat. Bu hususta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 8 rekat kıldırdığına dair de bazı rivayetler var. Fakat yine yeni buldum da ve İman İslamül halinde o sayfaya ilave yaptım. Şimdi yeni e, tabii devamlı baskı yapılıyor ya. Yeni baskıda oraya kaynağını da ilave yapmam. Bacuri Hazretleri çok büyük bir allamedir, fakıhtır, Şafii fukahasından. Kesinlikle söylüyor ki evde 20'ye tamamlamıştır sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Evde mutlaka zaten Hazreti Ömer imamla 20 kıldırttırıyordu. Hazreti Ömer onu kafadan nasıl 20 kıldırttıracak? 20 rekat olarak evde tamamlamıştır sahabe çünkü 8 rekat onlar çok uzun kılıyorlar 1 saat 2 saat sürüyor 8 rekat onun için gece evde tamamlıyorlar çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabaha kadar kıldığı kesin sahabe duydu diyor evden gelen seslerden sonra e, bütün sahabe-i kiram arı kovanı gibi evler inin inin inliyordu Kur'an'dan diyor Ramazan şerif gecelerinde yani Ramazan şerif gecelerinde bütün sahabede 20'ye tamamlamışlar o da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında farz olma tehlikesi vardı yani hep camide kıldırmadı ya onun için. Ama Hazreti Ömer Efendimiz bu işi başlattığı zaman yani devamlı camide kılınma sünnetini teravih başlatmadı. Teravihin camide devamlı kılınmasını tek imama topladı. Baktı ki 3 kişi burada cemaat olmuş. 10 kişi orada, 20 kişi orada. Bu kadar farklı cemaate ne gerek var camide dedi. Hepinizi bir imama toplayayım dedi. Übeyb-i Hazretleri Kur'an'ı en ikraat eden sahabede ekrauhum Übey ibn Ka'bin, benim ümmetimde Kur'an'ı en iyi kıraat eden Übey ibn-i Ka'b'tır. teala, hadis-i şeriftir. O zatı geçirdi imamete, dedi ki senin arkanda bunlar cem olsunlar. Hepsi, herkes bir imama uyup kısınlar. ve e, Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Osman Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz, bütün hepsi de 20 rekat olarak cemaatte devam etmiştir. Cemaatle kılınan, devam eden sistemde 20 rekattan aşağı yoktur. Ama zam istiyorsanız zam yapabilirim. Medine'li 34 rivati de var. Nasıl? Siz 20'yi alın kabul edin yani karıştırmayın iş. 34 var vesaire var. Ondan sonra Mekke'deki namaz 20 ama her iki rekat arasında bir tavaf. 4 rekatta bir tavaf. 4 rekatı kılıyorlar bir tavaf yapıyorlar. Bir daha 5'e 6'ya başlıyorlar. Anladın? Yani çok zam gelebilir size. Medine'liler de ne yapmış? Ya bizde tavaf yok ki tavaf yapalım demişler. Onlar da kendi aralarında Kur'an okuyorlarmış. Dörtte kadar arada bir nafile kılıyorlarmış başka nafileler. Onlar da 34'e çıkartmışlar. Hani tavafın yerini doldursun diye. Adamlar ibadete zam yapıp duruyor. Sahabe-i ibadete doymuyor. Biz de onu 20'yi indirebilir miyiz? Böyle işler yapmayın. Teravih dediğin sünneti müekkededir. Çok kuvvetli sünnettir terk edenlere azap yok ama kuvvetli bir azar var. O azar da yanmaktan beter eder adamı diyor Evliyaullah. Onun için kuvvetli sünnetler, sünnet-i öğlenin ilk sünneti gibi, akşamın sünneti gibi, yatsının son sünneti gibi, bunlar müekket sünnetler. i̇man İslam ilmi halinde okuyun dedik size. Müekket var, gayri müekket var. Bunda ne getirir, bunda ne götürür? Bunların bilmeniz lazım gelir. Müekketler terk edilmemesi lazım. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç terk etmemiş. Ondan dolayı. Burada, teravih de bunlardandır. Ve bunun rekatı kaç rekattır? 20 rekattır. Yani öğlenin sünneti 4 rekat dediğin gibi bunun da rekatı bellidir yani. Bunu böyle istediğin kadar takıl gibi böyle bir teravih namazı yoktur. O zaman o teravih olmaz. Nafile olur, fazilettir, nafiledir. Namazın sınırı, sonu yoktur. Ama teravih namazı, sünneti müekkede kılacağım diyorsan, bunun adedi var. 20 rekattır bu. Burada, bu sene bilmiyorum daha tartışma var mı da, yani o tartışmalar da bizi hiç alakadar da etmiyor. Biz teravihimizi kılacağız. Allah Teala imkan verdikçe, ayakta duramadın, oturak kıl. E, Oturakta duramayan adam, ima ile de kılabilir, imama uyabilir. Kendisi ima ile kılıyor. Zaten farzı da ima ile kılıyor adam yani. Ne yapacak tabii de ayağa nasıl kalksa? E bunu anlama, anlamayacak bir şey yok. Her gecenin ayrı fazileti var. Evet. Hadis-i şerifte ki melek orucu allah Teala'ya yani Mevla mekandan münezzeh de kabul için bir divan dosya kurmuş, kabul makamları yerleştirmiş, kürsüsü var, arşı var onun gibi makamlar var semavatta. Mevla mekansız da Mevla'nın tespit ettiği mekanlar var. Amellerin dosyaları şuraya konacak. Onlar mekandadır yani. Melek o kabul mekanına kulun orucunu, senin benim orucumu e, yükselttiği zaman e, Allahü Teala Hazretleri oruca soruyor. Şimdi her gün ne işler oluyor haberimiz yok. Oruç bitti. Yedik içtik gitti. Öyle değil ki. Nereye gitti? Mevla'ya gitti. Bitmedi bu iş. Mevla soruyor. Ekramek abdime azamek. Ey oruç kulum sana değer verdi mi? Hatırını saydı mı? Sen benim ibadetimsin. İslam'ın beş şartından birisin. Kulum sana hürmet etti mi? Saygı gösterdi mi? Şimdi oruç ne cevap verecek? Beş vakit namazı kılmayanın farzları bile teravi boş verdik. Beş vakit kılmayan oruç tutanlar çok var. Tamam Allah kabul etsin. Oruç da ayrı bir borçtur. O borçtan kurtarılsın. Hiç olmazsa onun adına yanmazsın. Tamam da. Şimdi Mevla bu senin orucuna Kulum sana tazim mi sorduğu zaman beş vakit namazı kılmayanın orucu ne diyebilir? E nasıl bir tazim bu? Nasıl bir hürmet? Nasıl bir saygı? Namaz yok. Veya e, diğer demin dediğin gibi gıybet etti, dedikodu etti, iftira etti, şarkı türkü dinledi akşama kadar. Bu nasıl bir tazimdir? Oruçlunun yapacağı bir şeydir. Ana avrat sövdü, saydı. Halbuki oruçlu adam ne diyor? Müstehcen konuşmasın. Efendim, e, hanımıyla da olsa cinsel şakalar yapmasın, fıkralar anlatmasın, dinlemesin. Nasıl ki haccın ihramında da böyle. Yani ben yabancı kadınla değil mi? Hanımımla konuşuyorum. Hanımımla konuşuyorsun da oruçlusun be kardeşim. اِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ Sizin birinizin oruç günü olduğu zaman فَلَا يَرْفُسْ Ne demek? Rafes yok. Rafes ne demek? İşte aynısı hac ayetinde var. İhrama girdiğin zaman. Efendim? فَمَنْ فَرَضَّ nel هِنَّ الْحَجَّ Hac aylarında her kim ihrama niyet ederek hacci kendine farz kılarsa hac zaten sana farz da bu sene mi gideceğim bir daha sene mi gideceğim o ayrı bir şey ama ihrama niyet ettiğin zaman hacca kendine farz kıldın o anda sen o sene fela rafese artık rafes yok rafes ne demek cinsel içerikli konuşmalar fıkralar laflar sözler imalar işmarlar işaretler müstehcen ve cinsel içerikli. Hiçbir konu, fıkra bir şey yok. Vela Fasıklık yok. Fasıklık zaten her zaman haram. Bu rafes normalde ihramda değilsen meşru şekilde hanımından şunla şakalaşacağın insan varsa yaparsın. Ama ihrama girdin hanımınla da olmaz. Konuşmak da olmaz. Gülüşmek de olmaz o konuda. Bitti. Velafusuka, Fasıklık yok. Fasıklık ne demek? Büyük günahlar. Yani kebair günahlarda her biri fasıklıktır. Kebair günahlar yedi sayılıyor hadis-i şerifte, yetmişe daha yakındır diyor İbn Abbas Hazretleri. Çünkü üzerine lanet ve'id edilen, tehdit edilen cehennemde azapla tehdit edilen bütün günahlar kebair. Onları dersler yapacağız sırala. İnşallah. Fasıklık da yok. Velâ cide âle tartışma da yok. Şimdi tartışma normalde tartışma, bu oruçta haç ihramı buraya çok benziyor birbirine. Tartışma normalde haram mıdır? Değildir. Çekişmek haram mıdır? Değildir. Adamın anasına, efendim, ağzına, burnuna sövmedikten sonra bağırdın, çağırdın, sesini yükselttin, o sana bağırdı. Bir tartışıyorsunuz bir konuda. Benim zaten normal konuşmam da tartışma gibi. Zaten kapıdan geçsen evde kavga var zannedeceksen. Yani bazı insan konuşma şekli olabilir, tartışabilir, bağırabilir. O da ona bağırabilir. Tabi anana babana üf yok, onu demiyoruz yani. Bu normal. E, aile içi, arkadaş falan muhabbeti arasında Olur bunlar. Ama ihramlıyken nedir? İhramlıyken içki içmek gibi. Ya biz tartıştık ne yaptık gibi Sövmedik saymadık. Ama ihramlısın kardeşim. İhramlıysan bu oldu içki içmek gibi. İhram yasağı bu. Tırnak da kesemiyorsun. Tırnak kesmenin haramlığı var mı? Ama o da oldu haram. Tırnak da kesemiyorsun. Anlasana sana. Ne anlatacağım sana? Koku sürmek sünnet ihramda Yasak. Takke takmak sünnet. Sarıksız kılsan sünneti terk ettin. Takkesiz kılsan hepten başa açık mekruh oldu. Namazını Allah sevmiyor seni Ama ihramda başını örtsen haram. Şimdi her şeyin bir usulü var. Yerine göre iş yapacaksın. İslamiyet rastgele anamdan atamdan geldi kaldı dini değildir. İslamiyet her şeyi ilmihale dayalı, adese dayalı, müçtehitlerin beyanlarını esas alan Onların ayet ve çıkarttıkları hükümlerle amelden ibarettir. İslamiyet benim keyfime göre olmaz. Ne demek şey baş açık namaz mı kılınır? İram'dayken koy kafana tak ya. Oldu mu şimdi? Bu sofilik midir? Buna derler ham sofilikte. Cahil olursan böyle işler yapma tehlikesi vardır. Cahilliğe lüzum yok. Burada başını aç diyor. Burada zikri sessiz oku diyor. Şu namazda burada sesli oku diyor. Bak her namazda sesli okuyabiliyor musun? okursan namazın bozuluyor, hadi bakalım ne var ya öğle namazında bir sesli sesli fatiha okudum ne oldu hoca efendi ki haram mı işledik ha ya yasak işte günah yaptım çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazında ebediyen bir kere bile sesli okumadı sen kendi kafana göre din mi çıkartıyorsun bütün bunları bu şekilde öğreneceğiz ona göre hamile edeceğiz Rukniye manide el kaldırıyoruz. Bismillahallahu öpmekte caiz Hacı el öpmek sünnet Eşin şimdi Rukni geldin, Rukni Şami yani öbür köşelerine Kabe'nin böyle elini kaldırsan e, Bismillah Allah Ekber desen olur mu? Olmaz. Niye? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem hiç kaldırmadı. Ne oldu bu? Bidat. Ama adam diyor ki ya Bismillah dedik ne oldu ya? Yahu kardeşim Bismillah dedin de Bismillah'ın yeri var, Allah Ekber'in yeri var yani. Sen namaza başlarken Bismillah desen olmuyor. Allah Ekber'le başlayacaksın. Mübarek adam. Değil mi? Fatiha'yı et okuyamaz. okuyamazsın. Fatiha daha faziletlidir. Faziletle alakası yok ki. Her şeyin yeri var. O zaman çekişmeye müsaade edilen yer olabilir. İlmi münazaradır, tartışmadır, sesler yükseltilir, bağır, çağır. Ama ihramdaysan haram. Şimdi oruçta da ne diyor? Oruçlu gününüz olduğu zaman ne yapmayacaksın? Cinsel müstehcen konu konuşmayacaksın. Ya biz hanımımızla konuşuyoruz. Yabancı kadın değil ki bu. Ama o zamanı değil, oruçlusun. Ve la yashab bağırmasın. Şimdi bağırmak haram değil. Çok uygun bir şey değil. Fakat haram değil ve günah değil. E Tabii insanlara eziyet veriyorsan, uyandırıyorsan falan o ayrı bir şey. Normalde konuşurken bağırarak bir konuşma yaptık. Tartışır gibi mesela. Oruçluysan yasak. Bağırıp çağırma ses. sesli. Konuşma sesli. Sokaklarda da bağırma. Çoluk çocuğuna da evde de bağırma. Sesli bağırma. Ondan sonra فَاِنْسَابْ <gülüyor> بَوْهَدُونَ Ev katili. Biri geldi ona efendim yumruk atacak veyahut da ona sinirlendi işte takside falan yol tıkan, adam indi böyle yumruğunu gösteriyor geldi şey edecek E sen oruçlusun Ramazan günü Veya kalktı ona sövdü Anasına sövdü ağzına sövdü haşa işte yapar bu millet Bu sövmelere alışmışlar Bu adam ne yapmasın? Sakın ona uymasın Oruçlu gününde cevap vermesin Fellekul. Ne desin? In nimruun Hadis-i Şerif Bukhari de geçiyor. Ben oruçlu bir kişiyim kardeşim. Ne demek? Oruçlu olmasam canına okurdum demek yani. Ben oruçlu bir kişiyim kardeşim. Benden uğraşma. Uğraşma ama mübarek adam sen de çek arabanı git da. Hem oruçluyum diye mi orada dikiliyor? Direk gibi. Herif yani herife sövdürüyor kendini. Ya mübarek adam oruçluyum desin derken sıvış da. Niye? Orucunun sevabını bozdurma demek istiyorum. Sevabını bozdurma. Orucu bozmaz. Ama ihramın yasağı gibi burada da bir yasak var. Sövüp saymasan bile bağırıp çağırıp kavga gürültü yapmasın diyor. Normalde kavga gürültü haram denmez. Yeri gelir caiz olur, yeri gelir lazım olur yani. Ama oruçluysan bunlara bir yok diyor. Bak Mevla soruyor. Ey oruç! Kulum sana ikram etti mi? Ne ikram çektik oruca? Ben çay içemiyorum, sen hiç mi diyecektik yani? E o zaman sana tazim etti mi? Nasıl tazim etti? Haramlardan sakındı mı? E deminden beri ne anlatıyoruz? Bunlara oruçluyken riayet ettiğin zaman, yani hadis-i şerifteki esas şudur. Sizin birinizin oruçlu günü, oruçsuz günüyle bir olmasın. Yani seni gören oruçlu olduğunu anlasın. Senin konuşma şeklin değişsin, bakışın değişsin, yürümen değişsin, vakar gelsin, sekinet gelsin, değil mi? Bu taşkalalığı bırak. bırak. Oruçta diyor ki Ya Rabbi bu kulun bana çok değer verdi. İşte nasıl değer verdi işte? Haramlardan sakındıysa, oruçlu günüyle oruçsuz gününü fark ettirdiyse ve vadani ala maideci salati ve teravih için i̇şte teravihe geliyor. Beni diyor namaz sofrasına koydu. Yani beş vakit namazını bende bir hakkını ifa etti. Özellikle teravih namazları ile gecelerini kıyamla geçirdi. Ve <gülüyor> qame bu kulum bana oruç diyor oruç. Bu, bana, bu kulun bana kulum bana çok hizmet etti diyor. Nasıl hizmet ediyorsunuz? Siz haberiniz yok. Hizmet ediyorsunuz haberiniz yok. Ne yaptığınız haberiniz yok. Sizin oruç ne diyor Mevlaya haberiniz yok. Mevlane buyuruyor haberiniz yok. Hadisleri dinlemezsen nerede haberin olacak? Yaptığın her şey adet gelenek görenek oluyor ibadet olmak için ne lazım niyet lazım, niyet için ne lazım ilim lazım, bilmeden neye niyet edeceksin her yaptığın işte niyet diyorum sana ama ilim lazım ve hafızı ayni anil haram bak iki gözünü harama bakmaktan muhafaza etti şimdi sen oruçluyken harama bakmazsan canın çektiği halde nefsin istediği halde ya bak köşeyi dönüyor kadın ya bir baktın baktın sonra da araba kaçtı gidiyor araba e ne yapalım? Cehenneme mi gideceğiz ya? Görmedik bir kadını, kurtulduk işte. Ama başka zaman olsa sen bir bakardın yani. Hani bir köşeyi dönmeden bir bakardın seni. Ben biliyorum yani. Ha Şimdi niye bakmadın sen? Ya oruçluyum arkadaş ya. Ha işte sen oruçsuz gününde bakar olduğun bir şeyden oruçun hatırına gözünü yumduğun zaman oruca değer vermek, ikram etmek öyle oluyor zaten kardeşim. Farkı nerede? Farkı nerede? Sen zaten bakmayan bir adamsın. O ayrı bir şey. <gülüyor> mübarek. Bizim Kemal Efendi gibi yürürsen mübarek adam. Hiç. Direğe önünü görmez yani. Bakmaz ne sağına ne soluna, ebedi. Ha sen şimdi böyle bir adam mısın? Sen Kemal Efendi misin yani şimdi? Normalde sen bayağı bir bakan adamsın değil mi? Yok Hoca Efendi ben de bakmam da. Hani bakıyorum şimdi nerede ineceğiz, nerede? Durağa geçeceğiz falan. Ben onun için bakıyorum. Tamam neyse bak sen hepten vur demedik sana. Ama sen normalde rahat adamsın. Ben seni biliyorum. Biz 40 kişiyiz demiş. Birbirini biliriz. Ha, o zaman Ramazan hürmetine oruç duyurken sen bir gözünü haramdan sakındın mı? Nasıl şeytan uğraşıyor bir şey koparma. Ben de uğraşıyorum bir şey koparma. Belki bir günahtan oruç hatırına falan Ramazan, Mamazan derken bir günahtan sizi kurtarabilir miyiz? Derdimiz de şimdi? Mücadeledeyiz da. Herkes bir kendine taraftar topluyor. Biz bu sizi bu tarafa alacağız. He ya! Adam, şimdi deniz taksinin sahibiymiş. Baktım, yaşlı bir adam. Ya bu dedin kim? Yani yaşlı derken var 60 küsür. Dedi ki, o sürüyor yani. Biraz oturduk. Geldi dedi ki, sen dedi beni tarafına aldın dedi. Niye dedim? Ben Amerika'daydım. Çok da sıkıntılarım vardı. Tek etekleri bir dinlemeye başladım. Sonra başka hocalar ismini vermeyelim. Onları tutardım ama dedi, onları bıraktım dedi. Biraz uygun olmayanlar yani, anladınız siz. Ondan sonra dedi, şimdi dedi, sen beni tarafına aldın. Anladın mı lafı? Adam çok kültürlü bir adam yani. Çok kültürlü bir adam, gün görmüş adam. E bak, sen beni tarafına aldın. Ben sizi tarafıma almak istiyorum. Çünkü benim tarafım ehli i Sünnet Belcema tarafıdır. Ben sizi partime almak istemiyorum. Derneğime üye olun diye size davet yapmıyorum. Ben sizi bilmem ne kulübüne üye yapmaya uğraşmıyorum. Ben sizi Kur'an ve sünnet yoluna çağırmaya çalışıyorum. Bu kadar parti vardı, hepsi mezarlık oldu gitti. O gider, o gelir. Bizim derdimiz dindir. Bir kişiyi yola almak. Ha, işte onun için dedi, ben dedi. Bana diyorlar açıkça şunu niye desteklemiyorsun ya. Yahu kardeşim bizi her partiden dinleyen var. Bu millet ehli sünnete gelecek. Adam diyor bak bir hoca vardı, particilik yaptı, bıraktım onu diyor. Sen diyor particilik yapmadığın için sen beni tarafına aldın. Şimdi adam bu yola geldikten sonra ondan sonra bütün sohbetleri dinliyorum diyor. Ha zeki adam, akıllı adam, bizim milletimizde cevher var. Bunu işlemek lazım. Ama insanlara yakın olmak lazım. Demin, dün de anlattım. Yumuşak huylu olmak lazım. İşte ne diyorsunuz, sempatik diyorsunuz yani. Güldürmek lazım, bir şey dinletmek lazım. Öyle ya. Öbür türlü kaçırtırız, bu milleti kaçırtırız. Birçok hocalarımız maalesef kaçırtırdılar. Yapmayalım böyle diyorum size da. Yani onun için ben sizi tarafıma almaya çalışıyorum. Çünkü benim durduğum taraf itikat bakımından koşum Amelde benim de noksanlarım var. Ama benim itikadım ehl-i sünnette tamdır. O zaman haramlardan sakınmak. Benim anlattıklarımda yalan yanlış yoktur. O zaman seni bir şeyden kurtarsam kardayım ben. Onun diyorum sana sen Ramazandasın Başka zaman yaptığın Bir günah ise de Ben şimdi riyakarlık olmasın Ben Ramazan dışında böyle değilim Zaten fark olması lazım Onun için oruçlu gününüz oruçsuz gününle Denk olmasın buyurdu Resulullah Sallallahu teala aleyhi ve sellem Bundan dolayıdır ki Bir günahtan kurtuldun Kurtuldun kardasın Bakmasın Gözler harama bakmasın haramdan gözlerini korudu diyor oruç diyor oruç yaptıysan oruçta der yapmadıysan oruç yalan demez ve sem'avainil batıl kulağını da batıldan korudu diyor batıldan korudu ne demek e batıla girer mi tam ortasına girer yani. batıl batıl boş yani. batıldan yalandan haydi haydi korumak lazım bu batıl diyor haram demiyor batıldan korudu batıl ne demek Normal zamanda haram demesek bile dedim size. Marştır, türküdür. Hani içerik olarak haram içerikli değil vesaire vesaire olsa bile oruçluyken ondan da sakınmak lazım. Çünkü bu hadis-i şerife göre batıldan diyor. Yani haram olmasın alizim yok bir şey. Boşsa, batılsa, mala yani ise, fuzuli ise, lüzumsuzsa kulağını korudu diyor. Ya Rabb'i diyorum bu kulun bana çok ikram et. İkram etti ne demek? Anladınız mı? Değer verdi. Oruca değer verdi. Oruçlu olduğu için böyle davran. Fekulullah <gülüyor> Teala. Allahu Teala buyuruyor ki El اُنْزِلُوا ف۪ي fi صِدْقٍ عِنْدَ مَل۪ي كِمْ مُقْتَدِرٍ Ayet gibi okudum ama ayet zaten son tarafı da onun için. Bugün ben bu orucu tutan ey oruç seninle amel eden senin sahibin olan bu kulu Dünya gibi yalan yeri olmayan dost doğru mekanda dünyanın nimeti yalan. Bitiyor. Her şeyi yalan. Hayatı yalan ya. 10 sene sonra 20 sene sonra yok. Bu kimselerin çoğu. Ya yalan oldu bu şimdi. Nerede? Adam adam yok. Ahirette var mı yok yokluk? Desene, bu adam nerede? Köşkünde. Sarayında. Hiç yok yok. Onun için dost doğru mekan olan ahirette o en güçlü muktedir yüce padişah melik Padişahlar padişah kendi huzurumda en kıymetli mekanda onu konaklatacağım ebedi yerleştireceğim. Onun orucu oruca ikram edin. Ama orada da teravih lafzını da kayda geçirin. Teravihle de diyor bana ikram etti. Demek ki orucu teravihle taçlandırmayanların oruca ikramları az olmuş oluyor. Görecekleri ikram da ona göre olur. Ne kadar ikram eder. O kadar ikram görürsün. Allah Teala kat katını verecek. Bu gece 7. gece. Dün de unuttuk demeyi. 7. gecede gece olarak yarın 7 yani. Fe kenne ma ve nusru sanki o kişi Musa Aleyhisselam'a yetişmiş ve Firavun'la Haman'a karşı Musa Aleyhisselam'a yardım etmiş kadar sevap alır. Bu salicem ne kadar zorlandı, ne zahmetler çekti, ne güçsüzlükler çekti değil mi? O zaman da yardım edenler ne demek. Bu gecenin teravini kılanlara Mevla böyle bir mükafat vereceğini Hazreti Ali Efendimiz vadi etmiş. Dolayısıyla biz her gece kılalım ama bilirsek daha teşvik olur inşallah. Şimdi Selman Hazretleri hadisi Radiyallahu Teala Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize Şaban ayının son gününde bir konuşma yaptı. Kata hutbe okudu. Yani hutbe deyince cuma hutbesi zannediyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cuma hutbelerinde birkaç kelam ederdi. Üç, beş. Çok kısa. Çünkü cuma farz, millet duramaz, hastası olur, şu olur, bu olur. Şey, bizim imamlar bile çok aşırı uzatıyorlar ya. Yani. Diyanet ellerine ne tutuşturduysa onu okuyorlar zaten. E, hutbe çok kısa olması sünnette. Buradaki hutbeden maksat nedir? Konuşma yapmak demek. Yani normal minberde yine çıkıyordu, konuşuyordu. veya da ayağa kalkıyordu, konuşuyordu. Ve o mihraptan döndüğü zaman oturduğu yerden konuşuyor. Eyühen ne'me'n nas şehrun Ey insanlar! Sizin üzerine çok büyük bir ayın gölgesi bastı. Yani işte son gün Şaban Ramazan girdi girecek. Çok mübarektir. Yani bereketleri, hayırları sonsuz. Şehrun fi leyletin hayrun min alf Bir aydır ki içinde bir gece var ki o bin aydan hayırlıdır. Yani Kadir Gecesi'nin olması da, bu ayın içinde olması da çok büyük bir azamet katıyor. Onun için Kadir Gecesi'ni çok aramamız lazım. Mesela ben size ilk geceyi unuttuk diyemedik yani sohbet yoktu diye 9 gece gecede arayın buyuruyor. Mesela ben onların hepsini size söylüyorum. Hangi gecede arayın varsa ben onu size söylüyorum. Kitapta da yazım Ramazan-ı Şerif Risalesi. Unutulabiliyor vaazda burada, telaş var, iftar geliyor bir anda. Bakın kitaba, ben size diyorum Ramazan-ı Şerif Risalesi elden düşürmemen lazım. Orada bütün şeyler var senin bu husustaki bilgiler. Dokuzuncu gece arayın diyor mesela. Yarın değil öbür gece için. Arayın buyurduysa aramak lazım. Evet. Hep çift geceler. Bir tek tek gece var. O yani hep tek gecelerde bir tek çift gece var. Yani onları söyleyeceğim önümüzde. Şimdi 9 önümüzde. Onda şimdiden söylemiş olayım yani. Arayın. O bir gece ki onda uyursan, gaflet edersen, kaçırırsan teravih kılmazsan falan hele yatsıyı kılmazsan falan zaten <gülüyor> anan ağlasın sana zaten anan da ağlasın, baban da koroya geçsinler bütün aile ağlasın sana ya. ama teravih de kılmadın Kadir Gecesi nasibin çok az olur onun için o Men hürme Kadir Gecesi'nin hayrından mahrum olan bütün hayırlardan mahrum şerif, bütün hayırlar kaybetti ya bir sene gitti ama bir daha seneye kadar yok bakımından. Ama esas ne gitti? 83 sene 4 aylık amel gitti ya. 83 sene 4 ay yani eski ümmetlerin 800 senede çıkarttıkları bir ameldi ya. Sana tek bir gecede veriliyordu. Hatta daha da hayırlısı veriliyordu. Sen kaçırdın. Evet. Önümüzdeki gecelerde bunları Kadir Gecesi üzerine tabii yaklaşınca hele 10 geceler son 10 geceler girmeden daha rivayetler artacak, kuvvetleşecek. Allah-u Teala Ramazan-ı Şerif'in orucunu farz kıldı. Ve kıyâmeleyli tetavu'an gecesinin kıyamını yani teravih namazını nafile kıldı. Nafile ne demek? Sünnet. Hani bu iş nafile boşuna demek değil ha. Nafile farzlara ilave demek. Farzlara ilave demek. Buradaki tetavu'an her namazda nafile namazın sayısı çok işrak, kuş, abdest, şükür, hepsi nafile. Ama teravih onlar gibi nafile değil ha. Teravih et diyorum sana. Öğlen namazın ilk sünneti gibi, akşamın iki rekat sünneti gibi, sabah namazının başındaki iki rekat sünnet gibi. Müekkede. Çok kuvvetli. Ee, efendim sallallahu aleyhi ve sellem zaten niye cemaatle devam etmedi? Üç gece çıktı. Onu da yeni gördüm. Hangi gecelermiş biliyor musun? Onu da yeni gördüm ya. On da yazdım. İmam Semhur'un parantez kattım oraya da yeni şeyine sayfasına. Efendim 23 de çıktı. Ben ertesi gece zannediyordum. 25. gece çıktı. Bir de 27. gece çıktı. İki de rivayetler zayıf. 3 kere çıktığı sabittir. Üçünü de gecelerini kitapta gördüm çünkü. çünkü. Çok kitap bakmaktan görüyorum. Yoksa bunlar bir kitapta yazmıyor. 23. gece çıktı. 25. gece çıktı. 27. gece çıktı burada sonra cami duyuldu duyuldu doldu doldu He? efendim şimdi mesela biz buradayız biz şimdi Ahmet Yesevi derneğindeyiz canlı sohbet ediyoruz cemaatin çoğun haberi yok hala duymuyorlar teravide burada bazı kıldırıyorum haberleri yok ama şimdi duyulsa duyulsa artıyor bakın bugün artmış biraz sayısına bereket Allah Teala artırsın He. inşallahurrahman Efendim, mesela bazı gecelerde e, teravihte burada olduğum zaman e, bazı müjdeler de vereceğim. Yani size bazı şeyler getireceğim ziyarete. Onlar mesela gelene denk gelecek. Çünkü ben öbür türlü olsa Fatih Cami'den ağrı dolar. Ben burada sabaha kadar bitmez ki, sahur kaçar. Öyle yapmayacağız. On bin kişi olduğu vardı bazı ziyaretlerde. E şimdi öyle yapmıyoruz. E neden burada teravihleri kıldıracağız ara sıra? Ama şu, o ara birinde bir denk gelecek bir şey mesela. He, kime denk gelecek acaba? Değil mi şimdi? E ben ne bileyim. E efendim sonra sen buyurduk, doldu çünkü duyulursa ki her gecedir dolar. E dolarsa da yerler almaz izdiham olur. Ama Efendimizin korkusu ondan değil. A Araf düştü mühakküm? Sabah namazına çıktı. Sabaha kadar beklediler cevabını. Sağ ol be, Ben sizin toplandığınızı bilmedim mi sanıyorsunuz? Ben de ayaktayım. içeride ibadet evimde. Bildim velakin haşiyeten tübaleikum. Korktum ki çok feyiz oldu, çok nur oldu, tecelli oldu. Farz kılınır size. Farz kılınırsa işte 20 rekat, 8 rekat olsaydı o kadar korkulmaz ki. Oradan da anla 20 olduğunu. Kafanı çalıştır. He? Korktum size farz edilir. E 20 rekat da zor gelir. Hasta var, yaşlı var. Onun için farz olmasın diye böyle devam edelim evimizde devam edelim. Buyurdu çıkmadı sallallahu teala aleyhisselam. Men takarraba fihi bi min el her kim Ramazan-ı Şerif'te hayırlı bir kasletle Allahu Teala'ya takarrubta bulunursa. Takarrub imanen yaklaşmaya çalışmak. Sadaka verdin, pide verdin, hurma verdin işte ve vesaire. Namaz kıldın, zikir yaptın, oruç tuttun demiyorum zaten oruç mecbur tutacaksın. Yani farzları konuşmuyoruz. Çünkü burada nafile bir hayır yaparsa namazdan da olur mu tabii. Nafile namazdan olur. Kâne kemenet dâferîllâten fi sivâv. Bu kişi Ramazan-ı Şerif'in gayrinde yani Şaban ayında birkaç bir hafta evvel Şaban idi. Bir farz yapmış gibidir. Yani şimdi bir sadaka veriyorsun zekat vermiş gibi oluyor. Ramazanda iki rekat abdest şükrü kıldın, iki rekat sabahın farzını kılmış gibi yazılıyor. Bütün nafileler farz değerindedir. Ramazana mahsus. Başka bir aylarda böyle bir müjde hiçbir hadis-i şerifte yoktu. Ve men eddaferiydeten fihi keanne kemen edda sevin friydete fi Her kim ramazan Şerif'te bir farz eda ederse. Yani öğlenin farzını kıl, ikindinin farzını kıl. Işte akşamın farzını kılacağız. Bu gündüz gece fark etmiyor. Ramazan içinde Efendim veya zekat verdin İnsanlar ekseri zekatlarını ne zaman veriyorlar Niye Ramazan'da veriyorlar Uyanıklar Çünkü neden Ramazan'da bir farz edası Ramazan dışındaki 11 ayda 70 farz yapmış gibidir. Bir öğlen 70 öğlen bir zekat 70 zekat 70 kat katlanıyor ama o katlamalar Yine nafile katlaması Anladın mı ne demek Şu demek yani Ramazan'da bin lira verip zekattan yetmiş bin lira düşemezsin. Ananın akıllı uşağı sen misin? Efendim Ramazan'da bir kaza kılayım, yetmişten hesap edeyim. Ne olacak? 70 ölen düştü. Ne düştü? Böyle bir şey yok. Farz borçlarını yine ödeyeceksin, kazalarını ödeyeceksin. Ama burada ne var? Katlama var. Ama katlama yapılırken sevap neye göre katlanmış? Farzın sevabı nafileden çok ya. İşte bir farz yaptığın zaman 70 kat katlanıyor. Ama o 70 kat kat katın sevabı ölçüsü bazı nereden alınıyor? Farzın sevabından itibar ediliyor. Farzın itibariyle 70 sevap veriliyor. 70 kat yazılıyor. Anladın? Mı? Yani nafile farz gibi. Abdest şükrüye abdest şükrünün normalde sevabı ne diyelim 30 sevap mesela misal veriyorum. 30 yazılmıyor. Ya öğlenin farzı ne kadar? 300. 300 yazılıyor abdest şükrü. Peki öğlen kıldın ne oldu? Öğlenin neydi? 300'ü ya. O üç yüzü çarpıyorlar da koyuyorlar. Onu demek istiyor. Yoksa borcun o kadar düşer demek değil. Ve veşeharussabri <nói> Ramazan-ı Şerif sabır ayıdır. Hakikaten sabır ayıdır. Çünkü neden? Oruç esav nisfussabri hadis-i şerif oruç sabrın yarısıdır. Bu arada keşke İlm ile alakalı e, oruç risalem var benim. Onu da istemedik. Yazıyorum yazıyorum, Hattanı bile unuttum. Oruç risalesine bakmanız, menfaatınız icabıdır demeyeceğim. Niye? Çünkü Ramazandayız. Oruç farz, farz oruçta. Oruçla ilgili bilgileri bilmek de nedir? Farz. Dikkat edeceğiz. Orada koca risale yazılmış. Yani iman İslam ilm halinde yok. Neden yok? İkinci ciltte. Birinci ciltte yok o. Oruç risalesini mutlaka ele alın. Orada da ne bilgiler var, ne güzellikler, ne ilimler, bu hadisler orada hep var. Yani sabırla ilgili. Oruç sabrın yarısıdır. Efendim, on Ramazan-ı Şerif sabır ayıdır. Şimdi aç durmak sabır ister, susuz durmak sabır ister. Bazen cinsi münasebet adamın kafasına vurduğu zaman yemekten içmekten beter eder yani. Adam dünkü ne deniyor? Anlattım ya, oradan bozdum işi diyor yani. E dolayısıyla bazı alimler mesela iftar bir ara şey ettiler. Yani işte iftarı, cima ile iftar açılmak var mıdır yok mudur? Ben de o zaman dedim ki ne kadar fuzuli bir tartışma, manyak mı bunlar dedim. Sonra kitaplarda gördüm ki, efendim, bazı büyüklerimiz, isim vermeyelim ayıp olur, Canı en çok ne istiyorsa onunla iftar ederlermiş. Hatta diyor ki, oruç, iftarı yani bir hurma yer de, yemeği yemeden başına vuran o haceti giderir, ondan sonra yıkanır, ondan sonra akşam namazını kılar. Ya akşam namazını hemen kılayım da bir rahat edeyim. Yok öyle. Çünkü mühim olan nedir? İhtiyacı gidermek. Eğer o üç rekat akşam namazında senin aklın yemekte kalıyorsa, yemek hazırsa o namaz mekruh olur. Sana ne diyorlar? Buhari hadisinde... İzakut aşaf bir kablentusallu Eğer ki yemek hazırsa, akşam namazını kılmadan yemekten başlayın. Niye demiyorlar önce namaz kılın? Çünkü namazda aklın yemekte kalacak diye. Namazda huzur lazım, kuşur lazım. E senin de hanımın, evendim nefsi isteğin varsa onunla ihtiyacını gider. Sonra akşam namazına, evendim dur diyorlar. Allah Teala kabule karineylesin. Amin.